İzmir'in geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, İzmir'in Foça ilçesinde yapılmak istenen taş ocağına karşı yaşam savunucuları bir araya geldi. Yapılan açıklamada projeye karşı iptal davası açılacağı belirtilirken, gözünüzü taş doyursun diyerek tepki gösterildi. İzmir'in Foça ilçesinde 2500 yıllık Pers mezarı anıtının da içerisinde yer aldığı ve doğal sit alanı olan bölgede taş ocağı kurulmak istenmesi protesto edildi. Yurttaşlar proje için Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çet sürecini başlatmasına tepki gösterdi. Pers mezar anıtı önünde gerçekleştirilen eyleme Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça'da doğa ve tarih talanına hayır platformu, Foça Kent Konseyi ve çok sayıda yaşam savunucusu katıldı. Foça'da doğa ve tarih talanına hayır platformu adına açıklamayı yapan Ömer Atilla, ülke genelinde yer altı ve yer üstü zenginliklerinin acımasızca talan edildiğine vurgu yaptı. Atilla, doğa talan edilirken insana dair her şey yok sayılır. Bu talan bir gün HES olarak, bir günde Taş Ocağı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapılmak istenen Taş Ocağı, proje tanıtım dosyasına göre ilçemizin Pers mezar anıtının da içinde bulunduğu doğal ve tarihi sit alanının sınırlarının hemen yanında yer alıyor, dedi. Orman alanı ve tarım arazisi olarak kullanılan alanın maden faaliyetine konu edilmesinin planlama ve yer seçimi ilkelerine aykırı olduğunu belirten tanıtıyla Foça halkı olarak madencilik faaliyetleri uygulama yönetmeliğine Aykırılığı, müessese izinlerinin sınıfı dışında izinler olması ve tarım toprağı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları, mera alanları ve sulak alanlar, korunması gerekli taşınmaz ve kültür varlıkları, su havzaları, tarihi yapılar, tarih sit alanları ve benzeri bulunması nedeniyle ruhsat iptali davası açacağız. ÇED olumlu kararının çıkması halinde idari dava ile iptal davası açacağız diye konuştu. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de memlekette yer kalmadı geldiler dünya mirası tarihinin arkasında taş ocağı yapmaya çalışıyorlar. Yeter artık kardeşim çevremizi tahrip etmek isteyenlere karşı açtığımız tüm davaların takipçisiyiz. Bizler burada günlerce beklemeye hazırız. Biz taş ocağı istemiyoruz. Biz sağlıkta, eğitimde, kültürde faaliyetler istiyoruz. Bizler Foça Belediyesi ve belediye başkanı olarak ilçemde yaşayan tüm vatandaşların sağlığından sorumluyum. Bizler burada nöbet tutarız, bekleriz ama taş ocağını açtırmayız diye konuştu Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz. İnsan kaynaklı üretim ve tüketim faaliyetlerinin neden olduğu iklim krizinin en yoğun etkileri son günlerde kuraklıkla yaşanıyor. Dünyada her geçen yıl daha çok hissedilen sıcaklık artışları Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık analizine göre Ekim, Kasım ve Aralık şiddetli bir kuraklık yaşandı. Bu sürecin devamında ocakta da yağmur ve kar yağışı kaydedilemiyor. Olması tarımdan içme suyuna kadar pek çok noktada endişe yaratan bir boyutta tehlikeye işaret ediyor. Kuraklık Güneydoğu'daki üreticileri endişelendirirken İstanbul'un Barajlarında da yalnızca %29.96 oranında su bıraktı. Uzmanlar, Türkiye'de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle ilerleyen dönemde kış aylarında bahar havasının daha da çok görüleceğini ifade ediyor. Ankara'da da durum İstanbul'dan farklı değil. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi yani ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kente içme ve kullanma suyu sağlayan barajların toplam doluluk oranının %27.32. Aktif kullanılabilir su yüzdesinin ise %17.49 olduğunu açıkladı. Başkentlere tasarruf çağrısı yapan Öztürk, suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli, israf etmeden kullanalım. Amacımız gelecek nesillere içilebilir ve yeterli su kaynakları bırakmak dedi. ASKİ Genel Müdürlüğü başkentin su ihtiyacını sağlayan barajların doluluk oranlarını paylaşarak Ankaralılara su tasarrufu çağrısında bulundu. Ankara'ya içme suyu sağlayan barajlardaki toplam dolluk oranı 18 Ocak 2023 tarihi itibariyle %27,32 aktif kullanılabilir su yüzdesi ise sadece %17,49 olarak gözlendi. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk kente aynı gün verilen su miktarının 1.333.844 metreküp olduğunu dile getirerek rehavete kapılmadan suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Yoksa susuz günler... Bekliyor olabilir hem Ankara'yı hem İstanbul'u. Kocaeyn'in Gölcük ilçesinde 25 metrede başlayıp 50 metreden daha derine uzanan resif var. Birçok canlıya ev sahipliği yapıyor bu resif. Son olarak da İzmit Körfezi'nde yapılan dalışta burada deniz kalemi canlısı görüntülendi. Sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan İzmit Körfezi'nin Gölcük ilçesi Ulaşlı Mekii'nde yaptığı dalışta bunları gözledi. Ceylan dalışını Ulaşlı Balıkçılık Derneği'nin bilgilendirmesiyle gerçekleştirdi. Değirmendere Mahallesi Ulaşlı Limanı'nın 500 metre açığında yer alan pek çok noktada. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Değirmendere Su Altı Sporları Kulübü'nün desteklediği dalışta Ceylan yumuşak mercan türlerinden deniz kalemlerini gördü. Tahsin Ceylan Marmara'nın farklı yerlerinde görüntülenen Deniz kalemlerinin bu derinliklerde büyük popülasyon oluşturmasının sıra dışı bir kayıt olduğunu söyledi. Umalım bu kayıtlar devam eder ve bu yaz müsilaj belasıyla tekrar uğraşmayız. Ancak Marmara'da kirlilik kaynakları şu anda biliyorsunuz azalmış değil, tehlike devam ediyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.